441. konu, Ensardan bir adamın hastalanınca silahını başkasına vermesi, Eslem kabilesinden bir genç Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, cihada gitmek istiyorum, fakat malım yoktur ki tedbirimi göreyim, dedi. Hazreti Peygamber ona, Ensardan falan zata git, o hazırlanmış ve hasta olmuştur, ona, Peygamber sana selam ediyor, silahlarını sana versin, diyor, dedi. Genç gidip Hazreti Peygamber'in emrini ona söyledi adam karısına, hazırladıklarımı getir bu gence ver, sakın onlardan bir şeyi vermemezlik etme, eğer böyle yaparsan, onların sana hiçbir hayrı olmaz, dedi.